Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye'nin bitki zenginliğini kayıt altına almayı amaçlayan Flora Araştırmaları Derneği ile Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, Nezahat Gökyiğit Batanik Bahçesi desteğiyle resimli Türkiye Florası projesini hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün himayesini aldığı ve 27 cilt olması planlanan çalışmanın Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. Projenin 1290 sayfalık ilk kitabı Türkiye Bitkileri Listesi Damarlı Bitkiler Türkiye Florası hakkında yazılan ilk eserden tam 125 sene sonra Türkçe ve resimli olarak geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kitap ülkemizdeki bitki çeşitliliğinin kapsamında yalnızca iletim demetleri bulunan kibrit otları, eğrelti otları kozalaklı ağaçlar ve tohumlu bitkileri kapsıyor. Türkiye Bitkileri Listesi hemen her 10 günde yeni bir bitki türünün keşfedildiği ülkemizdeki bitki zenginliği hakkında önemli veriler sunuyor. Bugün bizimle sevgili dostum ve Türkiye Bitki Bilimine çok önemli katkılar yapmış değerli bilim insanı Profesör Doktor Adil Güner var. Kendisi aynı zamanda Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin de müdürlüğünü yapıyor. Adil Hocam yine inanılmaz işlere kalkışmışsınız. Ve ilk meyvesini de vermiş. Bu resimli Türkiye Florası projesi nedir? Bizlerle paylaşır mısınız? Resimli Türkiye Florası projesi, Türkiye'nin bitki varlığını Türk halkına anlatabilmek, aktarabilmek için hazırlanması düşünülen, yazılması düşünülen bir kitaptır bir kitap derken bu 28 ciltten oluşacaktır ee, inşallah ilk defa Türkçe olarak yazılacaktır ee, böylece çok önemli birikmiş bilgi bilgisin bitki bilgisini halkımızla paylaşma şansımız olacaktır. Peki Adil Hocam bu proje nasıl ortaya çıktı ve ne şekilde gelişti? Proje yani bütün botanikçilerin hayalidir böyle bir eseri yazabilmek. Ancak onu bugünlerde yazabilecek hale geldik. Dolayısıyla hani nasıl ortaya çıktı sorusunun cevabı biraz açık ama... Kısaca şöyle söyleyebilirim, bir arkadaşımız Profesör Ergin Hamzaoğlu bir fikir attı ortaya. Dedi ki ya 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılına bu kitabı yazıp yetiştirmemiz lazım. Onun üzerine bir çeşit hani ateşleme oluştu ve hemen işte toplandık. Bunu yavaş yavaş organizasyonunu yaparken, çalışmalar yaparken Sayın Cumhurbaşkanımız da... Proje himayesine aldı. Ee, i̇şte 2009'da bu himaye ilan edildi. Ee, ondan sonra sürekli çalışıyoruz. İşte Geçen yılda ilk e, meyvesini verdi. <gülüyor> Türkiye Bitki listesini ön kitap olarak yayınladık. Çok değerli bir çalışma. Peki bu kitap ne işe yarayacak? İnsanlar bundan nasıl faydalanacaklar? Açıkça daha önce de e, ilk soruda da <gülüyor> belirttim. E, bunun hedef kitlesi Türk halkı. Elbette ki e, kitap e, üstün nitelikli e, bilgiyle hazırlanacak, e, nitelikli resimlerle e, bezenecek, kaliteli resimlerle bezenecek. Bu nedenle e, görünüşte ilk hedef kitle e, bu işin daha ziyade profesyoneli olanlar gibi e, gözükecek. Ancak bir kere Türkçe olduğu için, resimli olduğu için e, vatandaş, herkes teşhis anahtarları falan bulunacağı için kullanabileceği bir eser olacaktır. Bu kitapların demek gerek herhalde. Bunlar pek çok kitap olacak. Elektronik veya internet ortamında ulaşımı var mı? Basılı isteyen insanlar bunu nereden temin edebilirler? resim-i Türkiye florası halen yazılacak olan bir eserdir. 28 cilt çıkarılacak. Ancak bunun ön kitabı Türkiye Bitkileri Listesi şu anda basılıdır. Bizim Nezahat Gökyet Botanik Bahçesi'nin web sayfasından temin adresleri ve bilgileri elde edilebilir. Web sayfasının adresini tekrarlıyorum. www.ngbb.org.tr Bir daha tekrarlayayım isterseniz tamam. e, www.ngbb.org.tr Kitabın e, etiket fiyatı 75 liradır. Ancak web sayfamızdan temin edildiği takdirde genellikle %30 indirim uygulanmaktadır. Bu durumda da 52,5 liraya e, gelmektedir. buna e, Buna kargo veya e, kargo parası eklenmektedir. Sayın Profesör Doktor Adil Güner'e programımıza katıldığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi